Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulullah İmanın şartlarından altıncısı kaza ve kadere iman Kaza ve kaderin tarifi Kader sözlükte miktar değer, kuvvet ve belirleme gibi manalara gelir ıstılaftaki manası ise var olacak şeylerin ne zaman, nerede, nasıl ve hangi durumlarda meydana geleceğinin Allah tarafından ezelden beri bilinmesi ve bu bilgiye göre tespit ve takdir edilmesidir Kaza ise sözlükte emir, hüküm, eda etme ve yaratma gibi anlamlara gelir. Isılahta ise Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği şeyleri yani kaderi vakti gelince meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Bu tariflere göre kader Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla kaza ise yaratma sıfatıyla ilgili iki kavramdır. Kaza ve kaderin delilleri. Hiç şüphesiz ki kaza ve kaderin ispatı o ikisine ve içerdiklerine iman etmenin vacipliği imanın rükûmlarının en büyüklerindendir. Çünkü Allahu Teala Kamer Suresi'nde muhakkak ki biz her şeyi bir kadere göre yarattık buyurmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslim ve İbn bir hadiste iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe ve kaderin hayrına ve şerrine inanmandır buyurmakta. Tirmizi İbn-i Ahmet ve Hakim'deki bir hadiste ise kul şu dört şeye iman etmedikçe mümin olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma ve beni hakla gönderdiğine şehadet etmek. Ölüme inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak ve kadere inanmaktır. Buyurmaktadır. Ubademin Samit radıyallahu anh ise Ebu Davud Tirmizi ve Ahmet'te geçen bir hadiste oğluna şöyle demiştir. Ey oğulcu, sana isabet edenin şaşmayacağını, sana isabet etmeyenin de isabet etmeyeceğini bilmedikçe hakiki imanın tadını bulamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ey oğulcu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her kim bunun dışında bir inanç üzere ölürse benden değildir derken de işittim. Ayrıca mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Zümer 62. Furkan 2'de Allah her şeyi yarattı ve inceden inceye onların kaderini takdir etti. Buyurulmakta. Ahzab 38'de Allah'ın emri takdir olunmuş, mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Buyurulmakta. Ra'da suresi 8'de onun katında her şey bir miktarledir. Buyurulmakta. Hadid suresi 22. ayette yeryüzünde ve nefislerinizde meydana giren her bir musibet ''Bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yani levhî mahfuza yazılmıştır.'' buyrulmakta ve son olarak Tevbe suresi 51. ayette ''De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet etmez.'' buyrulmaktadır. Tüm bu ayetler her şeyin Allah'ın takdirine bağlı olduğuna işaret etmekte, ilahi ilmin olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirtmektedir. Bundan da kainattaki her şeyin bir kadere bağlı olduğu, bunun da Allahu Teala tarafından belirlendiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Kaza ve kadere imanın manası. Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey Allah'ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratması ile olur. Her şeyin bir kaderi vardır. Bunun anlamı ise şudur. Yüce Allah insanların hür iradeleriyle seçecekleri şeyleri, nerede ve ne şekilde seçileceğini ezeli, yani zamanla sınırlı olmayan mutlak ilmiyle bilir. Bu bilgisine göre diler ve yine buna göre takdir buyurup zamanı gelince kulun seçimi doğrultusuna yaratır. Bu durumda Allah kulun seçimini bilmektedir. Allah'ın ezeli manada bir şeyi bilmesinin kulun irade ve seçim üzerinde zorlayıcı bir etkisi yok. Aslen insanlar Allah'ın kendileri aklına sahip olduğu bilgiden habersizdirler. Dolayısıyla pratik hayatta bu bilginin etkisi altında kalmadan tamamen kendi iradeleriyle davranmaktadırlar. Yani Bizler belli işleri Yüce Allah bildiği için yapmıyoruz. Sadece bizim bu işleri yapacağımız onun tarafından bilinmektedir. Allah, kulu seçen ve seçtiklerinden de sorumlu olan bir varlık olarak yaratmış, onu emir ve yasaklarla yükümlü ve sorumlu tutmuştur. Ayrıca Allahu Teala kulun seçimine göre fiilin yaratılacağı şeklinde bir kanun da belirlemiştir. Kadele imanın içerdiği dereceler. Kadere iman ancak şu dört hususa kesin olarak inanmakla tamam olur. Bunlara kaderin rukunları da denir. Bu rukunlar sırasıyla şunlardır. İlki Allah'ın ilminin ezeli oluşuna kullar amel etmeden önce onları bildiğine iman. İkincisi onların levhi mahfuza yazılı olduğuna iman. Üçüncüsü her şeyin Allah'ın meşiyeti dilemesi ve kuşatıcı kudretiyle meydana geldiğine iman. Ve dördüncüsü mahlukatın hepsinin ve amellerinin yaratıcısının Allah olduğuna imandır. Şimdi sırasıyla bunları ve delillerini zikredelim. İlki ilim idi. Yüce Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ezeli ve ebedi ilmiyle yarattıklarının geçmişte neler yaptıklarını, hali hazırda neler yapıyor olduklarını ve gelecekte de neler yapacaklarını daha onlar yapmadan bilmektedir. Bu ilmiyle, kullarının itaat ve isyan gibi halleriyle Rızık ve ecellerini bütünüyle ve Tafsilatlı olarak bilmektedir Gerek fiil ve gerekse olay Olarak meydana gelen her şey allah Teala'nın ezelden beri Bildiğine uygun olarak meydana gelir allah Teala Bakara Suresinde Allah yaptıklarınızı Çok iyi bilendir buyurmakta Alimran i̇mran Suresinde ise Şüphesiz ki yerde ve gökte Bulunan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz Buyurmakta En'am Suresinde Gaybın anahtarları onun katındadır Bunları ondan başkası bilemez. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Bir yaprak yere düşse bile onu bilir. Yaş veya kuru da olsa yerin karanlıklarında bulunan bir tane dahil her şey apaçık bir kitaptadır Buyurmakta. Kaf suresinde ise andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveselerde biliriz buyurmaktadır. Her kim bu mertebeyi inkar ederse kafir olur. Çünkü ilmin zıttı cehalet veya unutmadır. Bu ikisi ise birer kusur olup Allah sübhanehu ve teala her türlü kusurdan uzaktır. Nitekim Taha suresinde Rabbim yanılmaz ve unutmaz buyurulmaktadır. İkinci kademe yazıydı. Yüce Allah mahlukatın kaderleri ile ilgili olarak bildiği şeyleri levihi mahfuza yazıp tespit etmiştir levhi Mahfuz ise Allah katında bulunan ve kendisinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı kitaptır. En'am suresi 38. ayette Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurmakta. Sebe suresi 3. ayette Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey bile ona gizli kalmaz. Ondan daha küçük veya daha büyük olmak üzere ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır buyurmakta. Yasin suresi 12. ayette biz her şeyi imam-ı yani levh-i mahfuza yazdık buyurmakta. Hac suresi 70. ayette ise bilmez misin ki Allah gökte ve yerdeki her şeyi bilir. Şüphesiz ki bu bir kitaptadır. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır buyurmaktadır. Müslim'e ve geçen bir hadiste ise bu huslara dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatın yani yaratılanların kaderlerini gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır. Arşı da bu esnada su üstündeydi. Gene Ebu Davud Tirmizi ve Ahmet'te geçen bir hadiste şüphesiz ki Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. Ona yaz diye emretti. Kalem neyi yazayım Rabbim deyince Allahu Teala kıyamet gününe kadar olacak her şeyin kaderini yaz buyurdu. Kalem kıyamet gününe kadar meydana gelecek her bir olayı ve her bir varlığı yazmış olduğuna göre bütün bunlar kalem ile yazılana uygun olarak meydana gelir. İnsana isabet eden bir şeyin ona isabet etmemesi, ulaşmaması söz konusu değildir. Gelip onu bulmayan bir şeyin de ona isabet edeceği düşünülemez. Tevbe suresinde Allah-u Teala de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bizi isabet etmez buyurmaktadır. Aşağıdaki hadisler de aynı manadadır. Tirmizi ve İbn-i hadis, Allah her canlıyı yaratmış ve onların hayatını, rızkını ve musibetlerini de yazmıştır. Tirmizi, Sahya ve Sahih-ül Camideki ise, Bir kul hayri ve şerriyle kadere iman etmedikçe, kendisine isabet edenin ona isabet etmemesine, kendisine ulaşmayanın da isabet etmesine imkan olmadığını bilmedikçe iman etmiş olmaz buyurulmakta. Ebu Davud ve İbn-i Mace'deki hadiste ise Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer senin Hud daha kadar altının olsa ve hepsini Allah yoluna infak edip harcasan bunlar 1- Kaderin hepsine inanıncaya kadar 2- Başına gelen şeylerin gelmemesinin imkansız olduğunu başına gelmeyen şeylerin de başına gelmesinin imkansız olduğunu bilinceye kadar 3- Bu inancın dışında bir inançla ölürsen cehenneme gireceğini bilinceye kadar senden asla kabul edilmez buyurmaktadır bu takdir ise iki çeşittir birincisi genel ikincisi ayrıntılı takdir genel yani am takdire gelince olacak her şeyi kapsayan ve levhi mahfuzda yazılmış olan takdirdir yukarıdaki hadiste de geçtiği gibi Allahu Teala kıyamet gününe kadar olacak her şeyin kaderini o deftere yazmıştır bu takdir mahlukatın hepsini kapsamaktadır Ayrıntılı yani mufassal takdire gelince bu ise genel takdirin ayrıntılarıdır ve üç çeşittir. Bu üç çeşitten ilki ömürlük takdirdir. İbn-i Mesud radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise bildirildiği gibi Cenin anne karnında ilk dört aylık dönemi tamamlayınca Allah ona bir melek gönderir. Bu melek Allah'ın emriyle o ceninin cinsini, rızkını, ecelini ve amelini yani şaki, isyankar mı yoksa sahip, itihakar mı olduğunu yazar. Bu hadis Bukhari ve Müslümlü'dedir. Mufassal takdirin ikincisi yıllık takdirdir. Bu Allah'ın her kadir gecesinde o sene boyunca olacakları levhi mahfuzdaki yazıya uygun olarak takdir etmesidir. Nitekim Duhan suresinde muhakkak ki onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz uyaranlarız. O gecede her bir iş tarafımızdan bir emirine ayrılır buyurulmaktadır. Üçüncü kısım ise günlük takdirdir. Bu ise Allah'ın hayata getirme, öldürme, alçaltma, yükseltme, zenginleştirme, fakirleştirme, daraltma ve genişletme, verme ve alma gibi günlük hadiseleri takdir etmesidir. Rahman Suresi'nde Allah-u Teala, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün bir iştedir buyurmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, bu ayet hakkında İbn-i hadiste şöyle buyurmuştur. Günahı affetmesi, üzüntüyü gidermesi, bir kavmi yükseltmesi ve diğerlerini alçaltması onun işlerinden bazılarıdır. Kadere imanın derecelerinden üçüncüsü meşiyet yani irade ve kudret idi. İster Allah'ın yaptıkları olsun, isterse mahlukatın yaptıkları, kainattaki her şey Allah'ın iradesi ve kudretiyle meydana gelmektedir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Olmasını istediği şeye sadece ol der, o derhal verir. Hiçbir şey onun iradesinin dışında değildir. Kullardan sadır olan, meydana gelen, itaat olsun, hisyan olsun, bütün fiiller Allah'ın meşiyetiyle olmaktadır. Bütün bunlar aynı zamanda levihi mahfuzda yazılı olana uygundur. Bunlardan Allah'ın yaptıklarının delilleri şunlardır. Hud suresi 107. ayet Şüphesiz ki Rabbin dilediğini yapandır benzeri için İbrahim 27 Hac 14 Buruc 16 ayetlere bakılabilir Nahil suresi 9'da şayet Allah dileseydi elbette ki sizin hepinizi hidayete erdirirdi buyurulmakta Hud suresi 118'de şayet Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı buyurulmakta Fatır suresi 16 ve 17'de eğer Allah dilerse sizi ortadan kaldırır ve yeni yaratıklara getirir bu Allah'a zor değildir buyurmaktadır. Kulların fiillerinin Allah'ın meşiyetiyle olduğunun delilleri ise şunlardır. Bakara Suresi 253. ayet: "Eğer Allah dileseydi onlardan sonra gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi fakat Allah dilediğini yapar." buyurmaktadır. Bu ayet kulların fiillerinin Allah'ın dilemesine bağlı olduğunun açık bir delilidir. Şayet Allah dilemeseydi o yaptıklarını yapamazlardı. Gene Tekfir Suresi'nde 29. ayette alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurulmaktadır. Bu ayetin benzeri İnsan Suresi 30. ayettir. Yasin Suresi 82. ayette ise o bir şeyi dilediğinde ona emri sadece ol demesidir. O da hemen ulu verir buyurulmaktadır. Bu ayetin benzeri içinde Bakara 177, Alimban 47, Nahil 40 ve Meryem 35, Mü'min 68 ayetlere bakılabilir. Onun irade ve meşiyeti rahmet ve hikmet arasında dönmektedir. Dilediğini rahmet ile hidayete iletir, dilediğini de hikmetiyle saptırır. Hikmet ve otoritesi eksiksiz olduğu için yaptıkları hakkında soru sorulmaz ve sorumlu değildir. Ancak kullar sorumludur. Her kim Allah'a Niçin böyle yaptı derse kitabın hükmünü reddetmiş olur. Kitabın hükmünü reddeden de kafirleden olur. Nitekim En'am suresinde ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru yolu üzerinde tutar buyurmakta. Fatır suresi 8. ayette acaba kötü ameli süslü gösterilen ve bunu güzel sanan kimse... İma eden gibi olur mu? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayet erdirir buyurmakta. Enbiya suresi 23. ayette ise o yani Allah yaptıklarından sorumlu tutulmaz ancak onlar yani kullar sorumlu tutulurlar buyurmaktadır. Kadere imanın derecelerinden sonuncu ve dördüncüsü yaratmadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Onun dışındaki şeyler ise mahluk yani yaratılmıştırlar. Mahlukatın yaptığı ve söylediği şeyler de mahluktur. Çünkü insanın eylem ve söylemleri onun sıfatlarından yani özelliklerindendir. İnsan mahluk olunca haliyle sıfatları da mahluktur. Bunu Allahu Teala'nın şu iki sözü delilik etmektedir. Zümer 62, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Saffat 96, sizi de yaptıklarınızda Allah yaratmıştır. Özellikle ikinci ayette allah Teala... İnsanların da onların amellerinin de yaratıcısının kendisi olduğunu beyan etmektedir. Bununla beraber Allah insana irade, kudret, tercih ve dileme gücü vermiş, sonra ona iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek bir akıl bahşetmiştir. Bununla da yetinmeyerek doğru yolu öğreten kitaplar indirmiş ve rasuller göndermiştir. Kul yaptıklarının failidir. Bunlar onun elinin kazancıdır. Allah doğru yolu açıklamış, kulu herhangi bir şeyi yapmaya mecbur tutmamış, Milakis ona tercih hakkı sunmuştur. Kul da ona güç getirmiş, onu yapmaya kastetmiş ve yapmıştır. Kim kendine gösterilen doğru yola uyarsa hidayete ulaşır, kim de yüz çevirirse sapar. Nitekim En'am suresinde Kitap ancak bizden önceki iki gruba yani Yahudi ve Hristiyanlara indirildi ve biz onların okuduklarından haberdar değildik demeyesiniz. Veya şayet bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok hidayet üzere olurduk demeyesiniz diye size Kur'an'ı indirdik buyurulmakta. Nisa suresinde ise insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu Resuller gönderdik buyurulmakta. İnsan suresi 3. ayette muhakkak ki biz ona yani insana doğru yolu gösterdik. İster şükreden olsun isterse küfreden buyurulmakta. Bakara suresi 38. ayette Şayet benden size bir hidayet gelir de kim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler buyurulmakta. Bakara suresi 5. ayette İşte bunlar gayba inanan yani namazı kılan infak eden kitaplara ve ahirette iman edenler Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve onlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir buyurulmakta. İsra suresi 15. ayette her kim hidayete ererse ancak kendi lehine doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur buyurulmaktadır. Yani ameller ve sözler ile itaat ve isyan kulun dilemesi ve kudretiyle ortaya çıkması cihetiyle kuldan, onları takdir etmek ve yaratmak cihetiyle de Allah'tandır. Bu tıpkı bizim onların yaratıcısının Allah olduğunu bilmekle beraber bu meyve ağaçtandır, bu ekim topraktandır dememiz gibidir. Yani meyve ağaçtan olma ekinde topraktan çıkmadır. Aralarındaki tek fark ağacın meyveyi toprağın da kendi dilemesi olmaksızın çıkarmasıdır. Halbuki itaat ve isyan kulun dilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple akıl, irade ve güç sahibi olan kul sorumlu tutulmuş, bu özelliklere sahip olmayanlar ise yani yanılan, unutan, uyuyan, buluğa ermemiş çocuk, deli, bunak ve zorlananlar sorumlu tutulmamışlardır. Mü'min suresinde Allah-u Teala bugün her nefse kendini kazandığının karşılığı verilir buyurmakta. Necm sureti 31. ayette ise bu kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırması güzel amelde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmet'teki rivayet edilen bir hadiste üç gruptan kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilama yani buluğa erinceye kadar çocuktan ve akıllanıncaya kadar dilden buyurmakta. İbn Mace'deki bir başka hadis ise şüphesiz Allah ümmetimin yanılmasını, unutmasını ve yapmak zorunda bırakıldıkları, yani zorla yaptırıldıkları şeyleri kaldırmış, affetmiştir. Kader günaha ve isyana delil gösterilemez. İşlenen günahlara ve yapılan isyanlara kaderi delil ve sebep olarak göstermek geçersizdir. Çünkü öncelikle her şeyden önce Allah Teala kullarına iyilik bir taat emretmiş her türlü kötülük ve isyanı yasaklamıştır. İkinci olarak kul vuku bulan yaptığı şeyden önce onun kaderinde yazılmış olduğunu bilemez. Üçüncüsü ise üstelik insan gayb olan kaderini araştırmakla değil de Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenip ona göre hareket etmekle mükellef tutulmuştur. Dördüncüsü aynı zamanda kul günaha yönelme ve onu terk etme hürriyetine sahiptir. Allah onu günah işlemeye zorlamamaktadır. Bu tıpkı kulun dünyevi işlerinde iyi ve hayırlı gördüklerini yapmaya gayret etmesi şer ve kötü gördüklerinden uzak durması gibidir. Mesela arabasıyla A noktasından B noktasına gitmek üzere yola çıkan bir şoför kendisini hedefe ulaştıracak iki yol olduğunu, bunlardan birinin asfalt diğerinin ise stabilize yolu olduğunu bilse şüphesiz ki uzun da olsa asfalt yolu tercih eder. Çünkü bu hem kendisi hem de aracı için daha hayırlıdır. Yoksa hiçbir şoför çıkıp da bu benim kaderimde yazılıdır diyerek stabilize yolu kullanmaz. Ahiret işlerinde de bu şekilde davranmalı. Sonuçta sevap kazandıracak hayırlı ve faydalı amellere yönelmeli. Günah kazandıracak zararlı ve şer amellerden de uzak durmalıdır. Ahiret içinde iki yol vardır. Cennet ve cehennem yolu. Cehenneme götürecek yola yönelip de cenneti ummak ancak akılsızların işidir. Cenneti isteyen tamamen kendi arzusuyla oraya götüren yola Cehennemden korkmayan da yine tamamen kendi arzusuyla ve hiçbir zorlama olmaksızın oraya götüren yola yönelir. Nitekim işledikleri şirk Allah'ın dilemesini bahane eden müşriklerin bu iddiasını allah Teala reddetmiş, onların bu iddialarında yalancı olduklarını bildirmiştir. En'am suresinde şirk koşanlar Allah dileseydi biz de babalarımıza eş koşmazdık ve herhangi bir şeyi de haram kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekilde yalanladılar. De ki sizin yanınıza bu bir bilgi var mı? Varsa onu bize gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz buyurmaktadır. Kaza ve kader ile günah işlemeye delil getirmek çok çirkindir. Çünkü onu yapan kişi hem yapmakla emrolunduğu salih amelleri hem de işlediği günahtan dolayı Allah'a tevbe etmeyi terk etmektedir. Ayette görüldüğü gibi bu mazeret kendisinden kabul edilmeyecektir. Kaza ve kader ile ancak musibetten inmesine delil getirilebilir ki bu güzel karşılanmıştır. Çünkü bunu yapmak o kişiyi sabretmeye ve musibetinin sevabını Allah'tan ummaya yöneltir. Sebeplere yapışmak kadere imanın gereğidir. Sebeplere tutunmak kadere imana zıt değil bilakis şeriatın emrettiği şeylerden sebepleri yerine getirmek Allah'ın kaderine ulaşmayı bir vesiledir. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tedavi olalım mı diye soran ashabına Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace'de tedavi olmalarını emretmiş. Deveyi bağlayarak mı yoksa bağlamadan mı tevekkül etmesi gerektiğini soran sahabiye ise gene Tirmizi'de bağla ve o şekilde tevekkül et buyurmuştur. Aynı şekilde cennetlik ve cehennemliklerin belli olduğu haberini kendilerine verdiğinde ashabın "Bu halde niçin amel ediyoruz? O yazıya dayanıp güvenmeyelim mi?" diye sormalarına karşılık amel edip sebeplere yapışmalarını emretmiş bu şekilde kendilerine varacakları yerin kolaylaştırılacağını bildirmiştir Bukhari ve Müslim'de. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh da Şam'a doğru yola çıktığında orada veba salgın olduğunu haber almış yaptığı istişare neticesinde oraya girmekten vazgeçmişti. Kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyen Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah radıyallahu anh'a ise evet Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz diye cevap vermişti Bukhari ve Müslim'de. Malumdur ki hasat zamanı bahçesinden ekin biçmek isteyen, ekin zamanında onu ekmeli. Meşru şekilde çocuk sahibi olmak isteyen evlenmeli, rızık elde etmek isteyen rızık kapılarına yönelmeli ve bir meslek sahibi olmak isteyen de o branşta ilim ve tecrübe sahip olmalıdır. Bu listeyi oldukça uzatabiliriz. Dilediğini yapan Allahu Teala neticeye ulaşmak için sebeplere yapışmayı gerekli kılmış, bizlere sebeplere yapışmayı emretmiş, tembellik ve ihmalde yasaklamıştır. Bundan dolayı sebeplere yapışmayı terk etmek haramdır. Hedeflenen hayra ulaşmak için şer'i ve hissi sebepleri yerine getirmek gerekir. Buna rağmen istediğimizin aksi bir durum ortaya çıkarsa üzülmek yersiz olur. Çünkü o kaderdir. Allah'ın hakkımızda yazdığı olacak, yazmadığı da olmayacaktır. Bu durumda ne yapmanız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle öğretmiştir. Sana fayda verecek şeylere hırs göster. Ve Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Şayet sana bir musibet is isabet ederse lev yani şayet şöyle şöyle yapsaydım böyle bu şekilde değil de başka türlü olurdu deme. Fakat bunun yerine قَدَّرَ allah maşa شَاءَ فعل. Yani Allah takdir etti ve o dilediğini yaptı de. Çünkü bu lev yani keşke kelimesini söylemek şeytanın amelini açar. Müslim ve İbn-i Tedbir almasına ve sebepleri yerine getirmesine rağmen isteği dışında bir durumla karşılaşan mütmin buna razı olmakla beraber nefsini hesaba çekmelidir. Çünkü musibet kula ya imtihan için ya da günahları sebebiyle gelir. Allahu Teala Şura suresinde şöyle buyuruyor. Size isabet eden her bir musibet ellerinizle kazandığınız yani günahlar sebebiyledir. Buna karşın Allah çoğunu affeder. İmtihan için olma ihtimaline karşılık musibeti sabretmek... Günahlara karşılık gelmesi ihtimali için de günahları tespit edip tevbe etmek ve hataları düzeltmek gerekir. Kader mevzuna dalmanın çirkinliği ve tehlikesi. Kader, iç yüzünü ancak Allah'ın bilebileceği, yaratılmışlar tarafından mutlak ve kesin olarak çözümlenmesi mümkün olmayan bir ilahi sırdır. Ne Allah'a yakın bir melek ne de gönderilmiş bir Resul bu sırrı bilemez ve çözümleyemez. Özellikle de zaman ve mekan kavramlarıyla yoğrulmuş olan insan aklı, bu kavramların söz konusu olmadığı bir ilim, irade ve kudreti kavrayabilme güç ve yeteneğinde değildir. Kader konusunu çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlaması ve imkansızı elde etmeye çalışması demektir ki, bu kişiyi sapıklığa ve helak olmaya sürükler. Bütün bunları bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kader konusunda tartışan ashabına çok kızmış bu hususta tartışma ve derine dalmanın onlara fayda vermeyeceğini bildirmiş ve geçmiş kavimlerin helakına sebep olan bu tür tartışmalardan uzak durmalarını emretmiştir. Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadiste. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'un da bu hussta dikkatli davranmış ve kadere dalmamayı emretmiştir. Bir adam müminlerin emiri Ali radıyallahu anh, anh'a ısrarla kader hakkında soru sorduğunda ona teysir Azizil aziz Hamid'de şöyle cevap vermiştir. Kader karanlık bir yoldur, ona girme çıkamazsın. O derin bir denizdir, sakın ona dalma boğulursun. O Allah'ın bir sırrıdır, kendini boşuna külfet altına sokma öğrenemezsin. Allah-u Teala bu hususta bizlerin nelere ihtiyacın olduğunu bilerek ihtiyacımız kadarını bize bildirmiş ve ihtiyacımız olmayan kısmını ise açıklamamıştır. Hikmet ve rahmet sahibi Rabbimizin bildirdikleriyle yetinmek, bildirmediklerini araştırarak külfet altına girmemek en hayırlı ve salim yoldur. Kader hakkında söze dalıp tartışmak istenilmeyen bir şeydir. Öyleyse bizlere iç yüzünü araştırmaktan uzak durarak kaderin anlamını ve derecelerini bilmek ve onlara iman etmek yeterlidir. Kadere imanın faydaları ve semereleri. Şimdi layık olduğu şekilde kaza ve kadere iman eden bir Müslümana bu imanın neler kazandırdığına bakalım. Birincisi kalbin sükuneti ve hoşnutluğu. Dünya hayatında sıkıntı ve meşakkatler kuldan ayrılmaz. Kaderin hayırına ve iman eden bir insan kendisine isabet eden Allah'ın takdiri olduğunu, onun muhakkak yerini bulacağını, olmamasının imkansız olduğunu bilir ve bu şuurla şuurlanırsa musibet anında nefsi unutmayın ve rahat olur. İman etmeyenlerin böyle durumlarda düştüğü acizlik, endişe ve rahatsızlık hallerine düşmez. Onların gösterdiği gibi tepki vermez, hayatından bıkkınlık duymaz. Hadid-i Allahu Teala bu musibetlerin kitapta yazılı olması elinize geçiremediğinize üzülmemeniz ve size verdiğim ile de sevinmemeniz içindir. Allah öbürlerini kibirlenenleri sevmez buyurmaktadır. Öyleyse mümin musibet anında kaygılanıp üzülmemeli, sabretmeli ve Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmamalıdır. Nimet anında ise şükretmeli, sevinip gururlanmamalı ve Allah'ın tuzaklarından, azabından emin olmamalıdır. Bu durumda her hali hayır olanlardan olur nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm ve Ahmet'tir eden bir hadise, müminin işi hayret vericidir çünkü onun her işi hayırdır bu da sadece mümin için geçerlidir şöyle ki onu sevindirici bir şey olursa şükreder bu onun lehine bir hayır olur ona zarar verici bir şey olursa da sabreder bu da onun lehine bir hayır olur buyurmuştur ikincisi musibet anında sebatkarlık bu inanca sahip bir mümin bunalımla karşılaşma anında sebat eder. Hayatın meşakkatlarına sabit bir kalple ve sadık bir yakîn ile karşılar. Çünkü bilir ki bu hayat imtihan ve dönüşüm yurdudur. Allahu Teala Muhammed Suresi'nde buyuruyor ki: "Andolsun ki sizleri içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar imtihan edeceğiz." Yani kul bazen sevindirici şeylerle rahatlayacak ve mutlu olacak. Bazen de üzüntü verici şeylerle daralacak ve sıkılacaktır. Neticede de bu bir imtihandır. Bu imtihan istenildiği gibi geçerse bir daha hiç üzülmeyecek, daralmayacak ve sıkılmayacaktır. Musibete sabrın karşılığı iki yönlüdür. Birincisi günahlarından temizlenmesi, ikincisi de Rabbinin hoşnutluğunu kazanmasıdır. Saat bin Evi Vakkas radiyallahu anh en şiddetli bela ile imtihan olan insanların kimler olduğunu sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi İbn-i Vace ve Ahmet'te rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Nebilerdir. Sonra ise makamcı en üstün olanlardır. Kul dindarlığı ölçüsünde belaya uğrar. Dininde kuvvetli olanın belası şiddetli, zayıf olanın belası da dini oranda olur. Kul yeryüzünde hatası, yani günaha kalmadan dolaşıncaya kadar bela kuldan ayrılmaz. Tirmizi ve Ahmed'deki bir başka hadiste ise Mümin erkek ve kadın üzerinde bir hata olmaksızın Allah'a kavuşuncaya kadar gerek kendinde ve gerekse çocuğunda ve malında bela eksik olmaz buyurmaktadır. İslam tarihine baktığımızda gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse sahabesi radıyallahu anhın birçok musibet ve sıkıntıyla imtihan olmuş fakat onlar bu sıkıntıları atlatana kadar onları doğru ve kesin bir imanla karşılamışlar azimle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Şüphesiz ki bunun sebebi onların de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet etmez o bizim Mevlamızdır müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler ayetinde bildirilen kaza ve kadere dair yakini imanlarıdır ki bu ayet Tevbe suresi 51. ayettir kadere imanın faydalarından üçüncüsü sıkıntıyı hediyeye musibette sevaba dönüştürmedir Tekabun suresinde buyrulan Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi bilendir ayet hakkında. Kata değer Ahmetun Aleyh şöyle demektedir. Bir kişiye musibet isabet ederse o onun Allah'tan olduğunu bilir. Buna rıza gösterir ve teslim olur. Ayetin manası şudur. Kul kendisinin kusuru olmaksın bir musibet uğradığında bunun Allah'ın kaderi olduğunu bilir. Buna sabreder ecrinin Allah'tan var ve Allah'ın kazasına teslim olursa Allah onun kalbini hidayete erdirir. Ve ona dünyadan elde edemediğinin karşılığında kalbine hidayet doğru ve yakini iman verir. Elde edemediğinden daha hayırlısına da kefil olur. Ancak emirlerini yapmama, yasaklarını çiğneme gibi Allah'ın haklarına riayetsizlik durumlarında inen musibetlerde ise durum böyle değildir. Bu durumda ise kulun Allah'ın kaza ve kaderine iman etmekle beraber musibetin inmesine sebep olan hatasını belirleyip düzeltmesi gerekir. Kadere imanın semerlerinden dördüncüsü cesaretli olma ve kula kulluktan kurtulmadır. Bu inanca sahip olan kişinin kalbinde korkaklıktan eser kalmaz. Ümmetin kendisine bir zarar vermek için birleştiğini duysa bile sadece Allah'ın yazdığı kadar zarar verebileceklerini daha fazlasına güç yetiremeyeceklerini bilen hiç kimsenin rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmeyeceğinden emin olan kişiler, kulak kul olmak zilletinden kurtularak yalnızca Allahu Teala'ya kulluk yapma şerefine ererler. Allah yolundaki müzaahit cihadına ilerler, ölümden korkmaz. Çünkü o ölümün kaçınılmaz olduğunu, ecel geldiğinde bir an daha yoksa gecikmeyeceğini ve onu hiçbir sığınağın ve gücün uzaklaştıramayacağını bilir. Nitekim Nisa suresi 78. ayette Nerede olursanız olun hatta yüksek kalelerin içinde de olsanız ölüm sizi bulur buyurulmakta. Ali İmran suresi 154. ayette ise De ki kendilerine ölüm yazılmış olanlar evlerinde olsalar bile yatacakları yere giderler ve yine öldürülürlerdi buyurulmaktadır. Bu bilinçle donanan mücahid Allah'ın yardımı tahakkuk edip İslam ve Müslümanlar aziz olana kadar düşmanlara karşı gözünü kırpmadan ilerler. Düşmanın sayısının çokluğuna, silah ve mühimmatlarının gelişmişliğine, imkanların genişliğine gereğinden fazla önem vermez ve onları gözünde büyütmez. Kadere imanın faydalarından beşinci ve sonuncusu ise amel, üretime çalışmaya yönelmedir. Kaza ve kadere iman eden bir mümin, mahlukata ihtimal edip sırtını yaslamaz. Bilakis yalnızca Allah'a tevekkül eder, Allah'ın haklarını ihmal etmeksizin helal kazanç yollarına yönelir, de bulunur. Bir kayba uğrar veya istemediği bir durumla karşılaşırsa da bu onu çalışıp gayret etmekten alıkoymaz ve ümitsizliğe düşürmez. Keşke şöyle şöyle yapsaydım, da bu başıma gelmeseydi demez. Aksine, allah, maşallah, allah takdir etti ve o dilediğini yaptı der ve onun fazlından ve keremden istemeye devam eder. allah Teala'nın şu buyruğu, Mü'min için ne de güzel bir kılavuzdur. Her kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir Allah her şeyi için bir kader tayin etmiştir. Talak 3 Yüce Mevlamız bizleri kalbi kaza ve kadere inanmakla mutmain olan, yalnızca ona güvenip dayanan, bu şekilde kula kulluktan kurtulup, hakiki ilaha, mağbuda kulluk yapan samimi kullarından eylesin. Rahman ve rahim olan Allah'tan rızasına uygun bir hayat yaşayıp razı olduğu kullarından olarak ona kavuşmayı ve rahmetiyle muamele ettiği Azap cennetine girdirdiği kullarından olabilmeyi niyaz ediyoruz. Amin. Allahümme amin.